Durduk duracağız. Bazı derslerde hata yaptık aslında. Şöbeleri 5-6 şöbeyi bir derste. aslında her şöbeyi bir ders yapmamız lazım. Çünkü bu mesele önemli mesele. Biz tövri olarak iman bilelim ama pratik olarak imanı dökmesek biz kurtarmaz. Onun şöbeler o kadar önemlidir. Tam tersine işi biliyorsun, yapmıyorsun o benim daha çok olur. Mezretin kabul olmak. Cehaletin yoktur ortaya da. Onun için biz hem işi bileceğiz, hem de uygulayacağız. O zaman hakiki mümin oluruz Allah'ın izniyle. Çi ayette de açıkladık e, ayetlerde de e, e, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ hakkan, حَقِّيْ müminler Bulardır imanın şi'belerini sayırdık. Bütün şi'belerini yerine getireceğiz. Eydir şübelerini niye yerine getiriyorsun? Çünkü imanı tebliğ eden bizim imamımız, resulumuz, nebimiz, yol gösterdiğimiz mürşidimiz ha cennete bizi götüren kul ne yapmış? İmanı bütününü canlandırmıştır. Biz onu örnek alırız. Çünkü Allah Teala diyor Resulullah'ta size en güzel örnek var. Ahmed Mahmut bize lazım. Hangi Ahmed Mahmud lazımdır bize? Hangisi bizim imamın peşinde gitti? Yoksa başka çimin ağzı var konuşuyor bize lazım değil. Bize kim lazımdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun peşinde giden ashab-ı kiram, tabi'unel-idham ve dört imam. Ve onun peşinde gelen bugüne kadar. Bizim ölçümüz budur. Dört imamdır. Dört imamın peşinde gelen ölçüdür. Mihenk taşımızdır. Vurarız dört imama. Bu alim dört imama uyursa başımızın üzerinde yeri var. Uymuyorsa kusura bakma diyeceğiz ona. İster babamızın oğlu olsun. Dinimiz daha önemlidir. Evet şöbelerde kaçıncı şöbede kalmıştık Eyüp kardeş? 61. 61. Kaç şöbe imam Beyhek'i yapmış? 77 şöbe. Biz 60 tane işledik, bugün 61. şöbedeyiz. Bugün Allah'ın izniyle iki şöbe işleyebiliriz. İkisini birbirine yakın olduğu için inşallah ikisini bir derste, çok güzel bir derste inşallah Allah izin verirse işleriz. Şöbeleri okuyalım. 61. Müslümanların birbirine yaklaşmaları, dostlukları, selamı aralarında yaymaları ve musaffaha etmeleri. Evet, 62. 62 selama karşılık vermek. Evet. Şimdi bak, 60 birinciyle ile ikinci de bir önemli mesele var. O da nedir? Salam. Salam kimdir? Allah-u Teala'nın ismidir. Salam vermek. Birincide ne diyor? Salamı ee, yayımaları. Salamı yayımak. İkincide ne diyor? Selam. Salamı reddetmek yani karşılığını vermek şimdi bu kişinin fıkhı nedir salam salamın hükmü ahkamı bunları anlamamız lazım çok insan var ya salam nedir ya işte salam al, Allah'ın e, salamıdır ver salam aleyküm bitti gitti öyle değil ha? bu öyledir ama öyle değil nasıl öyle değil çünkü bunun detayı var. Bunu bilmemiz lazım. Bunu bilmemiz için bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hadis, ne kadar ayet, ne kadar sahabanın uygulaması var ise bu konuda biz de dinimizi öğrenmeye çalışacağız. Çünkü biz cumbuzdan salih amel toplamak peşindeyiz. Ehl-i şünnet budur. Ehl-i şünnet demez ki ben namazı kıldım elhamdülillah ne sürsünüz benden daha. Hayır. Hakiki ehl-i şünnet Hakiki ehl-i sünnetin müminleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnekleridir. Her zaman zirveyi talap ederler. Onun için biz salam meselesinde de ne yapacağız? Bütün detayını bileceğiz. Hepsini ne yapmamız lazım? Canlandıracağız. Şimdi 61. de ne diyor? Müslümanları Mu birbirine yaklaştırmalı. Birbirine yaklaştırmalı. Biz dedik İslam dini nedir? Toplumsal bir dindir. İslam neyi emrediyor? Huvveti, yak para olmayı. Şimdi şeytan ne istiyor? parça olmayı. Şeytan ne zamandan başladı bunu? Hazret A'dan yer üzerine indi. iki tane oğulu oldu. Habil ve Kabil. Hemen geldi. Aileyi bozmaya çalıştı. Hem de en zirvetinde bozdu. Biri birini öldürtürdü. Kim öldürtürdü? İblis. O zaman iblis var. Şeytan bile yoktur. Baba İblis. Ondan sonra ne oldu? Şey çıktı. Ana İblis ha? Neydi? Neyi bozdu? Hazret Adem'in ailesini bozdu. Demek ki İblis yer üzerinde Adem zul Adem oğlunun zürriyeti için ne istiyor? Paramparça olmak. Ama Allahu Teala ne istiyor? Bir parça olmak. Onun için imanın şöbelerinden nedir müminleri bir araya getirmek? Bu neyle olur? Birçok şeyle olur. Birçok bir şeyle olur. Ama bu birçok şeyin en önemlisi nedir? Salandır. Onun için imam beyhaki, fakih olduğu için, alim olduğu için ne ne buyuruyor orada, ne diyor? Müslümanları Mu birbirine yaklaşmaları. yaklaşmaları, ve dostlukları. Dostlukları yani yaklaştın dost olursun. Düşmanlık şeytan bizden düşmanlık istiyor. Allah rahman bizden ne istiyor? Birbirimizi sevmeleri, dost Onun için İslamiyette bir kardeşin sene vurdu, ne dersin? Bir de karşılığın vermez. Niye vurdun dersin? Anlatabilir miyim? <gülüyor> Afu <gülüyor> vel kadimin al-gayf. وَالْعَف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Vallahu يُحِبُّ الْمُحْزِنِينَ Kâdîmîn el-gayh nedir? Benim öfçesini tutar. tutar. Yani benim hakkım var. Ahmet bana vurdu. Yani Ahmet bana bir laf tokunturdu. Benim hakkım var ona bir şey edin. Ama bu öfcedir. Tutar. وَالْعَف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Ahmet'i affeder. Hakkım var onda. O bana tecavüz etti sözde. Ben affeder. Sonra ne diyor? Allah mehsünleri sever. Mehsun nedir? Ben Allahu u Teala'yı görmüyorum ama her hareketimde zannediyorum Allah beni görüyor. Öyle bir insan ne olur? Ha? Tam Allah'ın istediği gibi yer üzerinde bir kul olur. Böyle kul toplumu ne yapar? Zilvede tutar. Sahabe toplumunda işte böyle oluştu. Bunu da bunun da formunun şeyi nedir? En e, güzel e, şeyi sihri desek sihirde değil de hüf noktası. noktası yende e, en güzel ilacı, en güzel e, espirisi en güzel e, bu konuyu canlandıran nedir? Salam. Ondan sonra ne diyor en sonda İmam Bey? Silamı aralarında ve Sara, Salam salam ve aralarında yayımaları. Şimdi biz ikinci ve musafaha etmeleri, bu da salama dahildir, ona da geleceğiz. İkinci, altmış, ikinci selamı reddetmek. Karşılık vermek. karşılık vermek. Yani reddi selam, harapcada karşılık vermek. Yani bir tane dedi, sen de sen de aleyküm ve rahmetullah diyeceksin. Bunun bir fıkkı var. Şimdi bizim dersimiz neyle ilgilidir bundan dolayı? Bu toplasak salam. Salam mermenin hükmü nedir? Adabı nedir? Fazileti nedir? Mekruhları nedir? Salam haramları nedir? Vesaire bütün çeşitlerini bu derste Allah'ın izniyle ele alacağız. Şimdi önce dedik salam nedir? Allahu u Teala'nın adıdır. Allah-u Teala'nın adı nedir? Allahu u Teala'nın kaç tane adı var? He? ehl ehlü sünnet itikatına göre Allahu Teala'nın adlarını sadece Allahu Teala bilir. Bir kısmını bize öğretmiş, bir kısmını gizlemiş, kendisi bilir. Bir kısmını bazı kullarını öğretmiş. Bunu da kim bize söylüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarında diyor ki, bütün adlarında sana tevessül ederim, yar varırım. Bildiklerimi ve bilmediklerimi. Ki bir kısmını sen ya Rabbi Resulullah s.a.v. diyor gizlemişsin. İlmi gaybinde. Bir kısmını da bazı kullarını öğretmişsin bazını öğretmemişsin. Allah'ın ismi çoktur. Ama bir hadiste ne diyor? 99 ismi var. Oları sayan cennete girer. O değil ki Allahu Teala'nın 99 ismi var bitti. Hayır 99'dan daha fazla var. Ama o 99'u Sayacaksın, ezberleyeceksin ve anlamını bilip ve yaşayacaksın. Kolaydır. Ben de bir çağır getiririm A4, internetten indiririm adları. Okurum, bildim. Cennete girer. Kasım Paşa'lı diliyle üç kuruşa beş şifte yoktur. Ne var? Amel edeceksin. Ameli nasıl yapacaksın? İnanacaksın. Ondan sonra bunu fiile dökeceksin. Fiil nasıl dökülür? Resulullah'ın döktüğü gibi fiile dökeceksin. Yok ben böyle görürüm, şeyhim böyle gördü, filan hoca böyle gördü. Bizim ölçümüz, mihenk taşımız tabir caiz ise nedir? Resulullah ve onun peşinde giden ulameler. İster o ulameler, sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in ve hakezen. Bir kadar. Evet, Allahu Teala'nın bir ismine nedir? Selam. Salamın anlamı nedir? Selamet. Yani senin üzerinde ne olsun? Esenlik. Esenlik. Rahatlık. Yani sen benim şerrimden emin ol. Emin misin. Salam mıdır? Sen benim şerrinden eminsin. Senin üzerine salam olsun yani bütün şerlerden sen eminsin. Senin üzerine salam olsun yani sen Hiçbir şeyden korkma. Artık sen garantiyi almışsın eline. Nedir? Selamet Tess. İşte bu nedir? Allahu Teala'nın ismidir. Allahu Teala Hazret Adem'i yaratırken dedi bak orada melekler var. Ciddi olara salam ver. Ne dersin olara? Esselamu aleykum. Allah Teala öğretir Hazret Adem'e. Hazret Adem diyor git bak sana ne söylerlerse o senin ümmetinin selamı olur. Tahiyyesi olur. Ne diyor? Hazret Adem gidiyor melekleri diyor Esselamu Aleyküm Oleydu diyorlar ve Aleyküm Esselamu Rahmetullahi ve Berekatuhu Demek ki selam kimin tahiyyesidir? Ha? Ehli cenneti. Cennet ehlinin neyidir? Selam tahiyyesidir. Yunus surasında ne diyor? Vatpheyetun fiha salam. Cennette salam. Cennet zaten salamet bir yerdir. Hastalık yok, düşman yok, düşman da hastalıktır, mikroplar. Hiçbir şey yok. Ne var? Sağlık, sıhhat, salamet o. İşte bu salamdır. Aslında biz ne dedik? Dünya cennetin örneğidir. Anlatabildim mi? Yani bütün hoşluklar dünyada cennettendir. Ama cennettekiler buradan başkadır. Ataş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ataş cehennemle cehennem ataşıyla dünya ataşının farkı nedir? Aynandır kaynağı ataştır. Ama bu 70 sefer bizim ataş cehennem ataşından daha soğutulmuş. Onun için cennette dir fiha mutashabihun ve gayru mutashabih. Cennette ne var? Bazı meyveler var, müteşabihdir, benzerlidir. Ya görürsün, ha portakalı görürsün ama bu dünyada da vardır dersin. Ama yersin bakarsın da da ayrı şikildir. Cennet portakalıdır. Var da portakal cennette gör portakal var bu portakaldır ama bundan biz dünyada görmedik. Şimdi bazen bazı ülkelerden özellikle Afrika'dan ne geliyor bize? Bazı meyveler geliyor biz bilmiyoruz nedir. Mesela bundan 30 sene önce kivi diye bir meyve kimse bilmezdi. Ama geldi gördük, hoşumuza gitti, yedir. Cennette öyle meyveler görürüz, biz görmemişiz. Onun için dünyada Allah Teala emretmiş, salamı da yaymamız lazım. Çünkü biz dünyayı cennet haline getirmedikçe, o bir cenneti hak etmeliyiz. Bak bu muadeleyi, bu ne diyorlar muadeleye İlmaz Hoca? Dengli. denklik. yani bu formülü ezberlememiz lazım. Bu dünyayı biz cennete çevirmedikçe o bir dünyanın cennetini hak etmemişiz. Bu nasıldır? Yani önceden biz bu dünyada cennetlik gibi yaşayacağız. Ha yaşayamadık ama çaba göstereceğiz. Niyetimiz o olacak. Yüzde yüz cennetlik olmaz. imkanı yoktur. Dünyanın miyveleri de cennetlik gibi değil. Ama ne yapacağız biz? Bu dünyada biz cennet ehlinin selamını verdiğimiz için cennet ehli gibi de hoşgörü oluruz, kin kalmaz. Müminde kin olur mu? Olmaz. Hasadet olur mu? Olmaz. Nazar olur mu? Olmaz. Ee, şirk olur mu? Olmaz. Küfr olur mu? Olmaz. Ee, kin olur mu? Olmaz. Düşmanlık olur mu? Olmaz. Müminde. E cennette de bu var. Cennet ehlinde. Onun için alimlerimiz ne buyurmuşlar? Dünyada bir cennet var. Ona girmeyen ahiretteki cennete girmez. Ne güzel bir kaide, bir ölçü, bir formül. Bu dünyadaki cennete girmesek o bir dünyadaki cennete giremeyiz. Bu da neden kaynaklanıyor? İşte selam. Selam nedir arkadaşlar? Allahu Teala'nın adıdır. Cennet ehlinin selamıdır. Hazret adam ilk Meleklerden tanıştı, salamdan tanıştı. Esselamu aleyküm dedi. Onlar da dediler ve aleykum esselam ve rahmatullahi ve barakatuhu. Demek ki salam önemli bir meseledir. Salam peygamberlerin sünnetidir. Salam salih insanların evliyaullahların sembolüdür, şiarıdır. He? Cilş noktasıdır, iç tanılan salamla tanımlarız. Bir tane geldi karşıma, ben nereden bilirim bu Musulmandır? Ha? Salam verir ben. Salam, çinliğimizdir bizim. Salam nedir? Çinliğimizdir. Nasıl namaz bizim şiarımızdır? Bir tane nasıl biliriz bu, bu adam nasıl Musulmandır? Bakarız beş vakit camide namaz kılıyoruz, evet bu Musulmandır der. Nasıl biliriz bu Musulmandır? E salam ver. Karşımıza geldi. E biz cami saati değil. Çin namazın arasında 3 saat var. Bazen 5 saat var. Nasıl bunu biz şey yaparız? Adam karşımıza geldi. Selamünaleyküm der. Bu deriz. Salam nedir? Musulmanın şiarıdır, samboludur. E, diyebilirsin. Hristiyanlar da bazen salam verir. İstisna kaydaları bozmaz. de Müslümanlar salamı bırakmışlar maalesef. Evet, onun için bu salam nedir? Bunun fıkhına geleceğiz Allah'ın izniyle. Birinci, salamın fazileti nedir? Fazileti, birinci fazileti dedik, Allah-u Teala'nın salam ismidir. Bu bir. İkincisi, cennet ehlinin tahiyyesidir. Cennet ehli salam mı? Sen cennete girersen ne diyenler melekler seni karşılar? Selamun aleykum. Ha? Tuptum udukluha salimin. Hoş geldiniz. Selam olsun üzerine girin salametli girin cennete. Bak cennette melekler seni salamdan karşılıyorlar. Cennette aynen biz birbirimizi özleriz. Ha Ahmet Mahmut kardeşimiz vardır. Neredeler onlar? <gülüyor> Gideriz ziyaret ederiz birbirimizi. Aynen selamu alaykum deriz. Dünya cennetin neydi? Küçüydi. Bak dünya dedik cennetin küçüğüdür. Burada hem müslüman cennet ehli cennetleri yaşar, ataş ehli de ataşı da yaşar. Allah Teala ne diyor? Ve men yeişe an zikrir rahmani ha? Fe inne zanka. Kim Allah'ın zikrinden, Allah'ın şeriatından uzak durursa neyi var? Ma'işetun zanka, sığ bir hayatı var. İşte o sıkıcı nedir? Cehennem'in küçüğüdür burada. Maketi. Yaşıyor adam, anlamıyor. Sonuçta da hadi. Ahirette de cehenneme. Yani hem dünyasına hem ahireti? Onun için alimler ne demiş? Dünyadaki cennete giremeyen ahirette girmez. Selamın fazileti nedir? Abdullah ibn-i Umru bin Azdür bir adam geldi Resulullah'a sordu ki, dedi ki İslamın en hayırlısı hangcisidir? Yani de İslam'da en hayırlı mesele nedir? Yani de en hayırlı amel nedir? Resulullah ne buyurdu? Tut emut taam. Ne dedik? Biz Ramazan derslerinde işlemiştik idamut taam. İnsanlara yemek ikram etmek. Bu en khairli ameldi. Ama bu sünnet maalesef bizde şey olmuş. Biz gidiyoruz ne diyoruz? Lokuntaya gidiyoruz, dört arkadaş, her çeşit arkadaşlar kendi parasını ölsün. Biz medeni insanız. Halbuki kavga yapacaksın kasanın başında. O diyecek ben vereceğim, o diyecek ben vereceğim. Ama biz medeni dediğimiz Avrupa'nın medeniyeti kastediyor. Avrupa bir tarafı görmüyor. Bu taraf da ne diyor dünyada. Ben niye üç tanemim? Ben bir yemek yiyorum niye üç tane veriyorum? Ama ben bir yiyorsam üç tanenin de versen He? Bu istenen şeyi benim için 30 40 100 binlere katlar o bir tarafta. Medeniye dedikleri ha bu tarafı görmüyorlar. Evet itamut'am nedir? Güzel bir iştir. Her zaman insanları davet edermiyor mu? Lokuntaya gittik ben veririm, kavgasını yaparım. Çünkü bu bir edirdir. Biz o bir tarafı düşünüyoruz. Yen de daha doğrusu daha ince düşününüz. Olay bir ince bir incelikte anlamıyorlar. Anladabildin mi? Nasıl erkek doğum sancısını anlamaz? Kadın ne kadar anlattı ona ya böyle acıtır, böyle acıtır. aziyeti var. Erkeklere evet evet doğru diyor ama anlamaz. Çünkü yaşamak şansı yoktur. Onlar da bu tadı, bu halaveti, bu ecirin almayın, tadını yaşamadıkları için he? Medeni Avrupalılar, kafirler Hristiyanlar ne yapıyorlar? Anlamadıkları için bizi anlamıyorlar maalesef bize olanı uyanlar da bizi anlamıyorlar. Ama muminler bunu anlıyorlar, yaşıyorlar. Tut an. Bak Resulullah 3 tane 2 tane öneri veriyor. İslam'ın bir sürü salih ameli var. Resulullah o adama 2 tane veriyor. Demek ki Resulullah hastanın taşkıs ediyor önemli meselelerini. Sonra ne diyor? وَتُقْرِعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعَرْفَ Hadis Bukhari'de. Ne diyor? Salam vereceksin. Tanındığına, tanımadığına. Yani ben bir Musulman ülkesinde yürüyorum. Ahmet geldi karşıma tanıyorum. Selamun aleyküm Ahmet kardeş nasılsın? Ama Mahmut geldi ben tanımıyorum onu ama o da Musulmandı. Üzümü çeviriyorum o bir tarafı. Maalesef bu var. Bak Resulullah diyor ki Tanıdığına, tanımadığına salam verir. Bir aile hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahi bir hadiste ne diyor? Kıyametin alametinden Esselamu lilme'rifa Nedir? Tanıdığına sadece salam verenler kıyametin bir alametidir. Bugün alameti yaşıyor muyuz? Yaşıyor. Bazen insan karşısına sakallı geliyor. Şimdi bırak çakalsız mekkalsiz dedik bilmiyoruz bu nedir. Ama sakallı şervarlık karşısına gelirse gözünün içine bakıyor. Bu nedir? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhalefettir. Tanıdın tanımadığına selamu aleyküm. Yerini bulsun bulmasının önemli değil. Buna yine geleceğiz. Bunu at inşallah. Önemli olan biz salamın faziletinden bahsediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu emrediyor. İkinci hadiste Sünen-i Ebu Davud'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor İnne evlen nasi billahi men beda'ahum men beda'ahum beda bi selam diyor ki e, Resul, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahuteala en yakın olan kimdir? En önce salamı verendir. Yani Hüseyin, Hasan kardeş benim karşıma geldi. He? ben demiyorum ya Hasan versin ben ondan yaş büyüğüm yani ben ondan daha zenginim yani ondan daha ilmim var yani ondan ben daha sakalım uzundur bu öyle olmaz sen ne yapacaksın sen koşturacaksın selamun aleyküm Hasan kardeş bu daha Allah'a yakındır niye salam veriyorsun çünkü Allah'ın emrini yerine getiriyorsun Allah'ın sünnetini canlandırıyorsun e bu hadis seneye daralettir? Faziletine. Ondan sonra Bukhari'de bir hadis var Ammar İbni Yasir'den. Diyor. Telahetu men cema'hunne fekat cema'al iman. Üç meseleyi bir arada yapsan, işlesen üç ameli, imanı toplamış olursun. Nedir ya Ammar mübarek zat? Tabi bunu da Resulullah'tan salasen naklediyor. El-insafu min nefsike. Nefsinde insaf ederiz, İfrat tefrite katmayacaksın Uykunuz zamanında yatacaksın. Yemeği ne az yesen ne çok ye. Her şeyi dengeli yapacaksın. selam السَّلَامِ alam, Her çeşe salamı yaymaya çalışacaksın. İslam dininin bir görevi işte budur. Biz İslam dini yer üzerine doğdu, aynen bir güneş gibi doğdu, bütün yer üzerine aydınlatırsın. İslam dini selamet dindir. Siz bakmayın. Şafirler, zındıklar ne diyorlar? İslam dili klinçle yayıldı vs. Tam tersine. İslam dini selamet bildiğidir. İslam dini yer üzerinde selameti yaymam için. Kılıç kimi için? Haydutsun. Haydut ne olur? Selametten, hoşgörüden, güzel dilden anlar mı? Anlamaz. İyidir bugün de klinca karşı olanlar bu haydutları ne yapıyorlar? İşte mahpus hanaları dolu. Niye mahpus hanaları medeniyet devlet kaldırmıyor orta yerden? Çünkü haydut dediğimiz insanlara kural tanımayan, ormanda yaşayan insanlara ne lazım? Ellerine vurmak lazım. Çünkü onlar bu dilden anlamazlar. Onun için bugün de en medeni devlette de, Avrupa'da, Amerika'da ne var? Mahpus var. İçi nedir? Tıklım tıklım doludur. O zaman siz medeniyet diniyseniz niye insanların hürriyetini kısıtlıyorsunuz, içeri e, İslam dinini de anlamayan hoş dilden kılıtsan önümüzden çekmişiz. Bu da cihattır. Cihadul da'vat. Da'vat cihadıdır. Ki bunu bizim bazı alimler de iptal ediyorlar. Hoşgörülü alimler bunu iptal ediyorlar. Cihadul difa' kabul ediyorlar sadece. Neden? Birleşik Devletler onu ikram etmiştir. Savunabilirsin kendini. Evet. Bunlar da İçi kısımdır. Yeni iblisin telebeleridir. Yen yani de o kadar cahildiler ama zaman olarak alim yerine koyun, koyun, koyun, koyu, koymuş. Millet de bunları alimseleridir. Öyle cehaletten fetva veriyorlar. Evet. Üçüncüsü nedir? El-İnfâkü fil-İftikâr <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fakirlikte infak etme lazım. Ya bir fakir geldi beni istedi. Benim cebimde yüz lira var. Ya ona üç kuruş versem yüz liramden ne eksik olur? Hiçbir şey. Ya vereyim. Ben de münfikim. Evet münfiksin. Münfikin en zayıf derecesi. Ama benim cebimde 10 lira var. He? beşini vereyim fakire o infaktır. onunu vereyim Ebu Bakır gibi. Radıyallahu anhü. Ne bıraktın ey Ebu Bakır? Dedi Allah ve Resulünü bıraktı. Her şeyimi getirdim sana verdim. İşte asıl budur. Fakirlikte infak etmektir. Yok benim var. Ha? Çöpe tezavver fakire. Tamam bu da bir güzelleştir. Ya atabilirsin. Bu da güzeldir. Bu da imanlandır ama en zayıfidir. Evet. Sonra bugünden olmuş biz tam tersini işliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi insanlar bir günde alamet. Bugün de ne yapıyorlar? Kimse kimseye salam vermiyor. Kapıda geçiyorsun, konşun sana salam vermiyor. Aynı apartmanda otursun, karşına gelir, yüzün çeviriyorlar. Bu medeniyetiymiş. Kahrolsun böyle medeniyet. Değil mi? Bu şeytanın medeniyetidir. Hazret Adem'i Allah yarattı cennete git dedi meleklere salam ver. Tanımıyorlar. ama git salam ver onlara. Salam verdi. Onlar da güzel raddetler. Orada aradan oldu muhabbet oldu. E ben komşumu nasıl seviyorum? Yüzün çevirsin o tarafa. E salam verecek, nasılsın soracak, tokalaşacak. O zaman sevgi artacaktı. Bizim medeniyetimiz budur. Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bak. Müslümde bir hadis var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "La tedhulun el cennete hatta tu'min." cennete giremezsiniz hatta imanını iman edeceksiniz. Bizim dersimiz işte iman. Cennet imansız olmaz. İman da amelsiz olmaz. ne buyuruyor, "Vela tu'minu hatta tuhabbu." İmanınız da hakiki olmaz hatta birbirinizi sevmezsiniz. Yani kalbinizde hasadet çin, çıkmadıkça, yeri sevgi dolmadıkça imanın mükemmel olmaz. Cenneti hak etmemiş Ena edilikum ala şeyin iza fealtumu tahabbtum size bir şey göstereyim o işi o meseleyi yapsanız birbirinizi seversiniz yani cennete girersiniz demek istiyor. ha üf <gülüyor> süs selam buyduk verin demiyor Resulullah bak burada dakik bir ibare var dakik bir cümle var söz var ne diyor <gülüyor> üf süs selam Üfşü nedir? Yayın. Salamı yayın. Yani ben salamı yaymak değil. İşte bu dersi yapmaktır. Her çeşe anlatacaksın salamın faziletini. Bu nedir? Üfşü selam. Resulullah az ve öz söz verilmiş. Üfşü selam nedir? Salamı yayın ve onun fıkhını öğretin çocuklarınıza. Her çeşe salamın dersini yapın, öğretin. Salamın ehemmiyetini verin. Onun için... İbn-i Umer diyor biz sukaka çıkarız, biz çarşıya çıkarız hatta insanlara salam verip ecir alarız. Yani benim çarşıda işim yoktur ama gideyim çarşıda bir tur atayım bir on on beş taneye salam vereyim ecirim olsun diye. Kim diyor bunu? Resulullah'ı sahabelerin içinde en sünnetine ittiba eden canlandıran o veriyor. Salam kısacası çinli nefretine yapar azaltır. Allah'ın emrini yerine getirir. Musulmanları yakpara yapar. Birbirimizi tanımada ne yapar? Vesiledir. Cennete girmenin sebebidir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en sonunda nedir? Resulullah'ın sünnetini ihya eden ne olur? Cennete girer. E biz salamı yaydıkça Resulullah'ın sünnetini ihya ediyor. Sonra bir fazileti nedir salamın? Salam asıl da bir haktır. Hak'tır. Kimin hakkıdır? Bir müminin hakkıdır. Senin üzerinde salam vereceksin ona. Müslim'de ne diyor? 5 tecrübelül muslim alâhî. 5 mesele kardeşin üzerine senin üzerine vaciptir kardeşin hakkında. Nedir? Redd-i selam. <gülüyor> Salamı reddetmek. Yani musulman geldi sana dedi selam aleykum ve aleykum as -salam. En azından. Bu vaciptir benim üzerine. Buna geleceğiz inşallah. Ve teşmiyetul atıs. Elhamdülillah dedi, yerhamdülillah dersin. Elhamdülillah demedi, sen yerhamdülillah demek zorunda değilsin. Onun için bazı arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Elhamdülillah duymadıkça ben yerhamdülillah demem. İster Müslüman olsun, ister ne olursa olsun. Ne zaman dedi, elhamdülillah zaman dersin yerhamdülillah. Atıs'ın şey, edabini canlandıracaktır. Allah. Bu da canlandırdı işte. İcâbetü d-da'va Kardeşin seni davet ettiği evine yani bir düğününe icabet etmek vaciptir. İyâdetü'l-meriz hastayı ziyaret etmek vaciptir. Ve ittifâhul cenâze. Cenâzeyi gitmek vaciptir üzerinde senin. Müminin canına. Bu nedir? İşte bu salamın ehemmiyetidir. O kadar ehemmiyetlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Sa'id'il-Huzri'den gelen bir hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bize, اِيَّاكُمْ وَاَتْجُلُوسُ فِى التُّرُقَتُ Yollarda, sokaklarda oturmayın. Sakın ha. Neden? sokakta oturmak fitnedir. Kadın geçer, gıybet e, edersin, insanlar geçer, alay edersin, başına dert gelir. Sokakta oturmak güzel değil. Onun için mü'min mumine sokakta oturmak yakışmaz. Ama dedi dediler ya Resulullah, niye oturmayalım? Otursak ne olur? Eğer oturursanız diyor, yolun hakkını verin. Ya Resulullah, yolun hakkı nedir? Yolun hakkı şulardır Resulullah s.a.v. Gaddıl basar. Gözünü indireceksin. Neden? Kadınla. Gözünü bakmayacaksın harama. وَكَفْفِ الْأَذَىۜ insanlara aziyetten engel olacaksın. Ha? وَرَدِّ selam Salamı vereceksin ve emr-ül ma'ruf ve nehy-ül münker hadis Yani bu yolda oturmak olmadı. Bu davete çıkmak oldu. Onun için sokakta oturmak bundan ne şey yapıyoruz? Ne ne çıkartıyoruz? salamı vermek, reddetmek vaciptir. Salam o kadar önemlidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda ne yapmış? Dikkat edin demiştir. Salam önemli mesele. Eydir salamın e, sigası nasıldır? Siga dediğimiz e, şeyi Lafız. lafızları nasıldır? Sözleri salam salam nedir? İmam Nebavi diyor ki afdalu selam en yekulu assalamu aleykum en faziletli selam nedir? Selamu aleyküm Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Esselamu aleyküm demektir. Üzerinize selam olsun. Selamın mertebeleri. Üç tane mertebesi var. Birinci dedik ki, selam verdin, sen ne dersin? En iyi mertebesi nedir? Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra selamünaleyküm ve rahmetullah En azı nedir? selamünaleyküm aleyküm. Yani bir dene girdi içeriye sene dedi selamünaleyküm aleyküm. Sen ne dersin ona? Ve aleyküm ve selam. Çinizde limittesiniz. Bir dene geldi dedi sana selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah Sen de dedin selamu aleyküm ve selamu ve rahmetullah Çinizde limittesiniz. Üçüncü dedi selamünaleyküm ve rahmatullahi ve barakatuh. Sen de dedin ve aleyküm ve selamu ve rahmatullah ve Yani Çinizde o veren zirvede dersen de zirvede dersin. Ama her zaman sen ayeti uygulamak için onu bir üstün olacaksın. O sana dedi selamu aleyküm sen dersin selamu aleyküm ve rahmetullah. O dedi sana selamu aleyküm ve rahmetullah sen dersin ve aleyküm selamu ve rahmetullah ve barakatuhu. O dedi sana selamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuhu. Sen ne dersin? Sünnette geçtiği gibi. Dersin esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu ve mekhiratuhu. E O dedi. Sen selamünaleyküm, ve rahmetullahi ve barakatuhu ve mağfiratuhu. Alimler diyorlar bu veren için mekruhtür. Çünkü ona bir şans koymuyoruz. Eğer dediyse sen ne dersin? Aleyküm ve selamu ve rahmetullahi ve barakatuhu ve Çünkü ve mağfiratuhu ve rahmetuhu ve barakatuhu. Kendinden bir şey eklesen olmaz. Çünkü Resulullah buraya kadar biz nerede durarız Rasulullah'ın çizdiği çizgilerde? E ee, olabiliriz. Bu arada dua be ahsen ya. Bir daha ne dedi? Salam alaikum sallam alaikum assalam rahmatullahi ve barakatuhu ve mukffiratu. Ah onun gözleri Laductor gibi açılır bu sefer. Ya diğer ne güzel. Bak ne kadar bu müsaade gösterdi bana. Demek ki nedir? Önemlidir. Çünkü bu hadisin, bu meselenin de kökü nedir? Hadis. Hazret Sahil radiyallahu anhu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men kale selam aleykum kutibe lehu 10 hasenet." Kim dedi selam aleykum on hasene yazıldı. Kim dedi selam aleykumur rahmatullahi kutibe lehu 20 hasene, 20 hasene yazıldığı Kim dedi selam ve rahmatullahi ve kat kutibe lehu 30 hasene. Bir hadiste de eee Buhay, Abu Dawud termizide geçerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuştur bir adam girdi içeriye dedi selamu aleyküm Resulullah sallallahu aleyhi e, ve e, sellem dedi ve aleyke selamu aleyküm selamu aleyküm Resulullah dedi abdi aşa, ve aleykuma selamu aşra bir tane geldi dedi selamu aleyküm ve rahmatullah Resulullah dedi selamu aleyküm ve rahmatullah 20. cilmi Birden aleyhisselamu aleyküm ve rahmetullah. ve resulullah Yani 3 mertebe sunuyor. 3. Ecil, 30 nedir? Ecil. Onun için salamın mertebeleri budur. Şimdi bildik salam nasıl verilir? Şimdi bir de salamın adepleri var. Onları da işleyelim, inşallah bu dersi bitiririz. Salamın adebleri nedir? Salamın ahkâmi, adabı, uslubu vs. Önce selamu qable'l kelam alimler demişler. İlk önce selam verilir. Ondan sonra kelam var. Yani konuşma. Olmaz konuşursun ondan sonra selamu aleyküm dersin. Bu olmaz. Önce selam. Ne dersin? Selamu aleyküm ondan sonra nasılsın, iyisin vesaire. Bunu bir kaydetmemiz lazım. Yani bir yere girdik önce selam. Olmaz acele değilsek. Muhammed kardeş onu verir misin ben ha, kusura bakma selamu aleyküm. Olmaz. Önce selamu aleyküm ne kadar acele ise Muhammed kardeşlerimiz. Bu bir. Ee, birinci adabı salamın verme şekli. Dedik biz bildik. Nasıl verilir? Sünnette olan salam şahıslardan nasıl verilir? Bunun da ölçüsü nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇mam Müslim'de Müslüm'de e, hadis rivayet eden Yücelmen rağbı ala maşi. Mine yürüyene salam verir. Wal maşi ala qa'id yürüyen oturan salam verir. Wal kâliilu ala kâtiir salam verir. Bu bir kaidedir. Bunu da bilmemiz lazım. Yani ben yolda yürüyorum, ha? Bir dana durmuş. O duran deme var salam ala yürüyene? Yürüyen salan verir duranı. Duran bekler çünkü onun hakkıdır beklesin o birisi salan vermesi. Mesela biz kilerine yürüyüz üç tane durmuş biz salan vermemiz lazım ona Ben arabaya gidiyorum yani atam inmişim eski zamanda mesela atam inen yani arabada olan salam verir yürüyene. Yani bir tane önden yürüyor bir tane arkadan geliyor arkadan gelen önden gelene salan verir. Yani yok sen döndün baktın odama o sana salam vermesi lazım. Onun üzerine vacit senin üzerine başlasın. Çiğdem'e geldi karşı bakar hangisi salam verse o ezil kazanır. Ama Çiğdem'e geldi karşı bakar biri küçüktür biri büyüktür. Küçük bölge salam vermesi lazım. Yani bunun fıkhını bilmemiz lazım. Asıl da bazıları ne yapıyorlar? E, yanlış yapıyorlar. Bakıyorsun e, e, kendisi durmuş sen geliyorsun selam aleyküm veriyorsun. Olmaz. Bunun adabını bilmemiz lazım. Sünnette bunu koyulmuştur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki işte yürüyen, oturana çokunluk, azınlığa vesaire salam ver. Bu birinci mesele. İkinci mesele İslamiyet'te yoktur salanın yerine enternetif. Bunu bilmemiz lazım. Salamu qabllel kelam. E sen ne diyorsun? Günaydın. Bu salamdan önce kelamdır. O günaydın bir kelamdır. Salam değil. Önce salam, sonradan günaydın eklesen olur. Bir mahsuru yoktur. İyi günler, günaydın. Vesaire. Marhaba vesaire. Bunlar hepsi bir mahsuru yoktur. Ama ne zaman? Salamdan sonra olacak. Yok salamı kaldır medeniyet devlette. Hatta ben bir eskiyi söyleyeyim. Belki... Çok söylemişim. Bizim bir arkadaşımız var. İngiltere'de okuyor, Arap. Dür bir Türk var orada. O da Türk böyle bu medeniyet devleti layık filan oğlardandır. Avrupa'ya gelmiş okuyor, çok hoşuna gidiyor. diyor bizimle e, sınıfta bir yerdeydir. Dür biz geldiğimizde işte biz Müslümanız da elhamdülillah. Selamun aleyküm, aleyküm. Ya bir gün demiş İngiliz de dedi bana ya bu selamun aleyküm de modeldir. Biz Türkler daha güzelini bulmuş. Ne bulmuşsunuz dedi. Dedi merhaba. Ya bu merhaba dedi modeldir. Bu da Arapların işidir. Merhaba da arabadır. Sen neyi bulmuşsun? Yani bunlar zavallılar. Zannediyorlar İslam'ı terslemek. bunlar zavallı Neden zavallı. Bunların beyinlerini böyle doldurmuşlar. İslam'ı bir şey yapmasan medeni bir insansın. İşte önce bir musulman ne verecek? Selamu aleyküm. Ondan sonra cünaydın iyi cünler, maraban, nasılsınız? Vesaire. Bunu kaydetmemiz lazım. Üçüncü mesele insan evine girerken salam vermesi lazım. Bu bir kaidedir musulman için. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa diyor ki sen ehli beytine girdin evine girdin فَسَلِّمْ يَكُمْ بَرَكَةٌ ve وَعَلَىٰ ehli بَيْتِكَ Sen salam verdiğinde senin üzerine ve ehli beytin üzerine bereket olur. Yani sen evi kapıyı açtın, yan çaldın zili kapıyı açtılar. kapı adabındandır kapıyı açan sana demez selam aleyküm. Sen çünkü gelmişsin üzerine. Ne dersin selam aleyküm. O zaman şeytan bile ne olur? Ve eve ciremez. Ciremez. Çünkü o ev salamla olduğu için bereket oldu o evin salam. Bismillah de eklesen ona şeytan kesinlikle giremez. çocuklarını diyor dönün diyor. Bir burada ne yatma yerimiz var ne akşam yemeğimiz var. Hadiste geçtik için. Onun salam çok önemli. Eydi sen eve girdin zili çaldın kimse yoktur anıhtarı açtın cirdin eve. Ne yapacaksın? Salam vereceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun da noktasını koymuş. Bize her şey öğretilmiş. Bizim üzerimize olan nedir? Emele dökmektir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? E al ha, e, eğer kimse yoksa ne dersin? Esselamu aleyne ve ala salihin. Esselamu aleyne ve ala salihin. Salam üzerimiz olsun ve salih kulların üzerine olsun. Çünkü evde melekler var. Salam veririz. Evet. Dördüncü salam verme salam verme ne yüksek sesten olur ne alçak sesten olur. Bazı geliyor bağırıyor sanki hana gidiyor. Bu adaba yakışmaz. He? Bazı var gelip selam aleyküm. Kimse duymuyor. O da olmaz. Orta bir sesten. Sahabeler diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceler bile süt getirdi ona. Evet. Bize gelirdi salam verirdi elimizden almak için ne e, onu her çeşimiz hepimiz duyardı ve u, uyuyan, e, uyuyan uyuyan insanı uykudan etmezdi yani ne böyle bağırarak bir insan uyumuş oradan ne oldu diye ne de e, hepimiz de duyardık yani orta bir seste aleyküm. orta bir seste Buyursun. Bu rivayette Miktad İbni Esvet'ten Allah-u Alem Müslüm'de rivayettir. Evet. Sonra beşinci ee, salamı salamı tekrarlamak. Beşinci. Nedir bu salamı tekrarlamak? Yani her zaman salam vereceksin birbirimize. ne diğer, ya beş dakika önce seni gördüm ne gerek var? Ha? Çıktın yürüdün salam vereceksin. Onun için bunun ölçüsü nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Davud'ta hadiste diyor İza laqiya ahadukum akahu feleyslem aleyh. Bina kardeşimizi gördüğünde salam verir onu. Ve iza halat beynehuma şecrun ev havv cedaron ev hacerun thumma laqiya Sen bir kardeşini gördün salam verdin ona. Resulullah bile ben şuna hadisi Sonra yürüdünüz aranıza bir ağaç girdi. Yan bir duvar girdi yani bir taş girdi. Bir sonra taştan sonra birleştiniz. Bir de birbirimize salam verin. Ne kadar güzel şey. Ama biz utanıyoruz. Yapmıyoruz mu? Yani benden Yılmaz, kardeş yürüyoruz, aramıza bir az girdi. O haksan ayrıldık, bir de birleştik. Selamun Aleyküm dememiz lazım. Salamı her zaman tekrarlayacağız. Salamdan zarar gelir mi? Gelmez. Neden? Allah'ın adıdır. Cennet ehlinin. Salam Muminin sıfatıdır. Evet. Altıncısı salam e, toplumda yayılması lazım dedi. Bu toplumda ne var? Toplumun yarısı nedir? Kadındır. Kadın erçek için nedir? Mehremdir. Kadın erçek için Burada ölçü nedir? Asıl olan kadın erçek eşittir. Her çeşe salam verilir. İlle ki ölçü nedir? Burada fitne. Eğer fitneye o salamın vesile açırsa caiz değil. Onun için kadına salam verebilsin. Teyzen, halan, teyzenin kızı, amcanın kızı, amcan kızın sana salam verir. Vermesi de lazım. Nasıl erkek için vacibiyse, ise, reddi vacibiyse, kadın için de aynı. İlle ki bir cenz, yani bir bayan, Salamdan fitneye düşmek ise o nedir? Vermemek lazım. istisne lazım. Yani mesela bir tane bir kadın bir Müslümanın evini arıyor. Bir Müslüman arkadaşını arıyor. Kocası telefonu kaldırdı. Ne der? Selamünaleyküm diyor. Çünkü sen bir musulmana ailen arıyorsun. Kocasını tanıyorsun. Bu adam musulmandır. E musulmana salam vermek de nedir? Sünnettir. O sünneti iyi edileceksin. Bazılarımız ne yapıyor? Allah e, salamat versin. Çok dindardır maşallah. Salam vermiyor. Bulardan da korkacaksın. Bizim bir arkadaş var diyor. Benim hanım el duran yüzüm kapatmış. Bakkala geliyorum. O pendirden O zeytundan istiyor. işaret ediyor. sesin duymasın bakkal diye. Ondan sonra ne oldu? Aralar açıldı. Demek ki her şeyin ölçüsünü kaçırtmayacaksın. Ama... Bir kadın bir yere atıyor. O yer kimdir, nedir bilmiyor. Evet buna salam vermemek evledir. Yani olur. Açtığın yeri kadın bilmiyor nedir burası. Salam vermemek. Aynen zaman erkek de bunu yapacaktır. Yani bazı yere giriyorsun. Bazı semtler var Türkiye'de. Girersin oraya salam versen buyurun dersen. Anlatabildim mi? Gel salam versen ona... Ya bu gerizekalı diyelim, ya bu şey irticacı, yobaz, sene böyle bu gözden bakar. Evet buna salam vermek şart değil, anlatabildim mi? Ama mümine salam vermek şarttır. Onun için kadın erkek birbirine salam verebilir, bir şartla fitneye vesile olmamak şartıyla. Evet, yedincisi elden salam vermek. Çünkü bizde hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yahudiler elden salam verdiler. Biz bundan nehy olmuşuz. Elden salam vermek caizdir. Aslında salam bizim selamu aleykum. Budur. Ama elden salam vermek ne zaman caiz olur? Uzaktadır seni görmüyor. Selamu aleykum bu görmez seni. Ama ne yapacaksın? Elden lafızı bir arada getirdin. Selamu aleykum dedin. Bu bir adet tövbe oturmuş alimler cevaz vermişler. Ama bazı ne yapıyor medeni dediğimiz başını böyle yapıyor. Eijinler gibi böyle başını oynatıyor. Bu işlemi salam yerine geçmez. Bazı zavallılar bizim Müslümanlar da karşı medeni. O çok şey biz biz yobas onlar medeni. Böyle yapıyor. Bizimkine bakar aleyküm rahmetullah. Bu da olmaz. Anlatabildim mi? Salam nedir? Salam verenin salamını alırsın. Bir de sene böyle yaptı Eyvallah dersin. Yende dersin günaydın ona. Öyle aynen o dilden cevap verirsin. Anlatabildim mi? Evet bu da salam elden salamın da hükmü budur. Sekizinci. Salam 8. Selam gelirken ne kadar sünnet ise giderken de aynıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu davette ne diyorsa, İde ente ahaduk ila'l mescid felyeslem. Biti de bir meclise girdi. salam versin. Fe ida arada en yekum felyeslem. Giderken de selam vermesi lazım. Fe leysa'l evvelu bihaqqin min'l akhir. Ciside eşittir diyor. Yani bu bu sünnet terk olunmuş bizde maalesef. Yani biz ne diyoruz girdik içeri selam alaiküm işimiz bitirdik arkadaşlar bize müsaade gidiyoruz selam alaiküm dememiz lazım demeyeceksin iyi günler hayırlı işler bunu diyeceksin size hayırlı işler olsun ben gidiyorum selam aleyküm. en son selam aleyküm olacak en önce de yani salamdan gireceksin, başlayacaksın salamdan bitireceksin mesela ben sizinle oturuyorum bana müsaade bir iki de kabde salayım. Çıkarırken zır zop çıkıyoruz dışarı. Bu da caiz değil. Yani caiz değil değil. Yani bu da ne İslam'a ne adaba ne sünnet'e uygundur. Uygun olan Resulullah'ın Abu Dawud'daki hadisi gibi ne diyeceğiz? Ben bir sünnet ebdesek çıkıyorum. Beş dakika bede müsaadeyeyim, iki dakika. Yani bir telefon geldi, çağırırlar beni. Selamun Aleyküm çıkmam lazım. Ama bu sünnette terçil olmuş bizde maalesef. Beş dakikalığına, iki dakikalığına çıkıp gelmek, gitmek. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve aranıza bir ağız girdi, salam vereceksiniz. Evet. Dokuzuncu. Salamın mükemmeli nedir? Bir kardeşin geldi karşısına, salam veriyorsunuz, Selamu Aleyküm Ahmet kardeş. Eline atıp tokalaşacaksın. Tokalaşmak nedir? Black, black mi bu? Bu nedir? Avuç. Avuç, Avuç avuca gelecek. Bu tokalaşmaktır. Bu samimiyettir. Bu tokalaşmaktır. Havuç avuca gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Daud Tirmizi'de, min مِنْ مُسْلِمِنْ يَلْتَقِيَانِ Çi Musulman iltikattir, فَيَتَصَافَحَانِ Tabi tasafir nedir? Tokalaşıyorlar. Tabi salamdan sonra, illa غَفَرَ لَهُمَا قَبْلَا اَنْ Ayrılmadan önce Allah olarak affeder. Nereye affeder? Cünahlarını affeder. Demek ki salamın mükemmel arkadaşın geldi karşısına, selamun aleyküm tokalaşacaksın. Evet, tokalaşmak nedir? Önemli bir meseledir. Ee, Enes, bir rivayette Anas ibni Malik'ten, kânen nebî destekbeler râculu fesâfâhâhu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı karşıyırsan, hemen elini atıp salamdan sonra tokalaşırdır. Nasılsın, iyisin, tokalaşırdır. Sonra Anas ne diyor İbn Malik radıyallahu anh la yenzau yadu min yadihi hatta yakun ar-rajul allazi e, hatta yakun ar-rajul allazi yenzau Resulullah elni çekmezdir hatta adam kendelini çeksin Resulullah'ın. Ne, ne kadar bir azim eytinci bizim neyimiz var önderimiz. Var. Bu ne yapıyor muhabbeti? Zülwati yani ben elimi çekmiyorum senin eline. Elim mübarek eldir, bereketli eldir. Nasıl çekerim? Ama adama diyor Resulullah diyor. Yok Resulullah adam Resulullah diyor. Hatta adam utanırdır Resulullah elini fazla tuttu diye elini çekermiş Resulullah çeker. O zaman hemen tokalaştın tutacaksın adamın elini. Arkadaşının, kardeşinin. Nasılsın, iyisin, saatin? Biz böyle yaparız. Ya ne oluyor ya? Bazı da sıkıyor. E güzel ama çok da sıkma ya. Güleş yapmıyorsun kardeşim. Adamın eline aziyet veriyor. Samimiyet sıkmakı bellidir. O zaman sana ne kadar samimiyet gösteriyor. O zaman sevgi ne oluyor? Karşı tarafa artıyor. Onuncu. Salamla beraber tokalaştın. Gül, güler yüzlüğünü de unutma. Bu da onun neydi desteğidir? Selamun aleyküm. Üzün gülecek. Surat açsam ne olur? Yani ben ne diyorlar? Kilişe, protoz gereği. Ne Prosedür gereği. Heh, nedir? Prosedür gereği. Prosedür gereği. Ben sana salam. Ama böyle içten çıkan salam nedir? Bellidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve tebessumu fî vecihî ehîke sadak. Kardeşimin yüzüne cülün bir sadakadır. La tehakirenne minel ma'rufu şeyan. Ma'rufu küçültme diyor. وَلَوْ اَنْ تَلْكِ اَخَاكَ بِوَجْهِنْ تَلِقُ Günev yüzlü ile kardeşini karşılasan bu nedir? Bir sadakadır. Bir rivayete olan bir şıkkı tamra. Bir hurma ile bile sadakayı alabilirsin. 11 çocuklara salam vermek Resulullah'ın sünnetindendir. Bunu da ehye etmemiz lazım. Bu da adeptendir. Toplumun adabındendir. Çocuklara salam vermek geçerken getirirken selamünaleyküm çocuklar oynuyor selam verelim şunlara. Sağlıkların, sıhhatlerin sorulmuş, ne yaptınız? Kuşunuz ne yaptı, oynurdunuz içinde? He? Neyle oynuyorsunuz sorulmuş. Bu da nedir? Çocuklara ne vermek lazım? Ha, çocuklar diyor biz de adam olduk. Bak adamlar gibi biz de olacağız. Çocuğu yetiştireceğiz. Yok, çocuğu biz şey yetiştireceğiz. Pasif yetiştireceğiz. Sen süz karışma sen konuşturma. Hayır, çocuğu Çocuk erkek gibi yetiştireceksin. Bayağı kız çocuğun da kadın gibi yetişe, mesuliyet taşısın. Biz öyle bir ümmetiz. Onun için e, çocuklara salam vermek nedir Sünnette. Bazıları mar utanıyor. Hayır utanmayacaksın. Salam vereceksin. Çocuk durmuş, "Ha baba ne yapıyor? Nedir baba?" Önce salam veririz çocuğa. Selamünaleyküm. "Ha nasılsın Ahmet Muhammed?" Nasıl Baban ne yapıyorsun? adam çocuk desin. ben yetişmişim. Bak filan amca beni aynen babama yaptığı gibi beni de yapıyor. Evet. Eee 13. Allahu alem kafirlere salam vermenin hükmü nedir? Kafirlere salam vermekte kaide nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen hadis Müslim'de yahuda selam Yahudilere, Hristiyanlara salam vermeyin. Siz salam başlamayın, vermeyin değil, siz başlayan olmayın. Faydalalık etməyin. Feydalaqiytüm, Eğer sizin karşınıza geldi, fıttar ile adiyakiyi. Onu karşınıza geldiler, olarız, onlara yol vermeyin. Yani maksadı nedir? Yolun kenarına doğru sıkıştırın. Yani siz, mesela bir saygılı bir insan karşıma geldi, yol dar ise ben çekilirim, buyurun derim. Bir Müslüman'a. Ama kafir geldi duracak. Müslüman geçecek. Müslüman Allah'ın hakiki kuludur. Kafir nedir? Şeytanın kuludur. Şeytana kulluk yapıyor. Onun için bir şafir, şeytanın düşmanımızı yol verir miyiz? Ama maalesef bunu da bazı Müslümanlar yanlış uyguluyor. Bu değil ki bütün kafirlere kılıçımızı çıkartalım. Önce bu İslam devletinde olacaktır. Bu Hristiyan, Yahudiler, Nasaralar İslam devletinde zimmi diler. Orada olacaktı. Bugün de bizim halimiz zimmi haline dönmüş Bizim İslam ülkelerinde. Ama elhamdülillah bizim Türkiye'de olsun, Arap aleminde olsun, İslam aleminde olsun hala memleketlerimizde hır var. Hala biz üstünük. Onun için bunu, bunun uygulamasının fıkhı var. Hemen hadisi, matemat uygulamak caiz değil. Bazen davet gereği ona yol vereceksin, hoş davet vs. Bunun fıkkı var, bunun yeri burada değil. Ama çâfire salam vermenin hükmü nedir? Biz başlamarız ona salamı ama o bize salam verse, bunun da üç tane şeyi var. Çafir dedi sana, esselâmu aleyküm giriyor bize, Yahudi, Hristiyan, Töhrist giriyor, bize salam veriyor. Ne deriz ona? Adam salam verir sana. Ne dersin? Bazı ne diyor? Bilmiyor. Cahiliz. Ne diyor? Buyurun. Yani bize yaptıkları gibi. Medeni var. Adlarını söylemeyeyim. Mahkeme vermezler bizi. Kendilerini medeni sayanlar. Sen salam veriyorsun adam buyurun diyor sana. E biz ne yapıyoruz? İşte çafir mi sefer bize salam veriyor. Bize de buyurun diyoruz Neden? E bu çafirdir nasıl? Hayır. O salam verdi. Sana salamını alacaksın. Çünkü o sana Allah'ın salamını verdi. Esselamu Aleyküm. Önemli değil çafirdir, musulmandır. Salam merdivsen, redivsen, aleikum as-salam. Çünkü nisa surası 86. altındır ve ve eğer piyutun bir taheytin fahiyu bi-ahseni ona avudduha. Yani size bir tahiyye verilse burada alimler diyorlar sınırlamadı Müslüman şafirden. O taheyye. O zaman bize şafir dedi as-salam biz ne deriz? Ve aleikum Verdiği kadar veririz ona. Eğer bir tane geldi bilmedik salam verdi ne dedi bize selamu alaykum dedi yani size bir, yani tevirda ağzını yamulttu, şey yapıyor bize ona ne deriz aleyküm alaykum yani de o alaika ha? Eylül bir tane hadiste geçtiği gibi Yahudilerin yaptığı gibi es samu alaykum sam nedir zehir ölüm he bu sizin üzeriniz olsun, ölüm sizin üzerinizde olsun, orada da ne yersin? Ve aleyküm. Biz fahiş değiliz. Ve aleyküm ve le'anetullahi demeriz. Ve aleyküm. Sen de üzerini Evet, şimdi bu selamlar adablardır. Bir de meşru olan bazı salamlar var. Mesela peygamberlere salam vermek. Bir peygamberin adı geldi ne dersin? Aleyhisselam. Yani de daha mükemmeli aleyhisselatu vesselam. Bu nedir? Bu salamın adabındandır. Salam sadece şeye verilmezdir diye. Ölüye de verilir. Peygamberler ölülerin neydir? En ikram sahipleridir. Peygamberlerin adı geldi olmaz böyle rastgele geçelim. Ne deriz? Ve aleyhisselam ve aleyhissalatu vesselam peygamberlerin adı geldi. Eydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisidir. Onun için Resulullah'a salat ve salam mermek, en faziletli amellerdendir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben öldüm dünyadan haberim kalmaz. Ama bir melek var mükelleftir. Kim bana salam verse beni uyandırır ben onun salamını alırım bir dö dönerim. Ama bu nasıl olur? Bir artı bir iki bizim aklımız buna yetmez? Bu gaybi meseledir. Çünkü biz berzeh alemiyle ahiret alemini anlayamayız. Bu akıldan, bu kafadaki akıl var, beyin, bu beyinin gaybi anlayamayız. Çok yorulmaz, yorulmazsın için şekilde. Bu gayb meselesidir. Ehli Sünnet'in Müslümanların bir özelliği gaybe teslim olmalarıdır. İmanın bir şartlarının nedir? En önemli şartlar. Bakara surazı. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Başında mümillerin sıfatı gaybe inanın. Bu gayb meselesidir. Onun için sallallahu aleyhi ve salam mermakın ecri ya, hesapsızdır. Onunla özel bir ders yapmamız da lazım. Fazileti nedir? Çoktur. Şimdi zamanımız dolduğu için uzatamıyoruz. Sonra salam dirilere değil ölülere de verilir. Siz Resulullah Cülkabristan'a geçse Esselamu ala kavmilaril mu'minun sâbiqun ve nehlül lahikun Ne dersin? Salam verirsin öllere. Sizin de üzerinize salam olsun. Sizin durumunuz kötü. Berzak alemindesiniz. Ameller kesilmiş. Ne götürmüşseniz kendinizden odur. Onun için dua ediyoruz. Salam burada dua mahiyetindedir Onun için en mükemmeli sünnet nedir? Salam vermekten. Ha, Fatiha vermek, gidiyorsun, kabristen el bunun aslı yoktur arkadaşlar. Bunun aslı hiç yoktur. Yani bazı bidetler bazı uyduruklar var, zayıf hadislerden, uyduruk hadislerden ama Fatiha'nın hiç bir aslı yoktur. Ama bu Fatiha nereden gelmiş? Bu Fatiha aslında da Fatiha faziletli bir şur olduğu için bir de doğadır hapsi. Demişler en güzeli, bunu paketleyelim, bele verelim. Bir alim hoş görmüş bunu, ümmet de peşine takılmış. Ha olabilir ama bizim için olmaz. Bizde sınır var. Resulullah diyor bir meselede benim emrim olmadı. O mesele merdüttü. Resulullah fatiha vermiş mi? Yok. Bu iştihat kapısı açıl mı bu konuda? Hayır. Bu konular ibadetler naslan belirlendirir? Onun üç alimlerimiz tür el ibadetü tevkifiyye. Naslan? ne olur? Belirlendirir. Evet. Sonra e, salam ölülere de verilir. Bazı musulmanlar var, salam almaz. Ha? Eğer bir de musulman ise, ben zannedersem buna salam versem almaz. Ha? Ne yaparız? Biz salam vermemiz lazım. Şunetiye yetmemiz lazım. Vereceğiz ona salam. Ne yapacağız? Salamı vereceğiz ona. Tahminle amel etmeyelim. Ya ben bir dükkana girdim, galiba bu sosyetedir, güzel salam almaz. Hayır ama tam emin olsak, o ayrı mesele. Ama Müslüman ise zannı her zaman hüsnü zannı önüne çıkartırız, salam veririz. Almasa, ikinci sefer o ayrı meseledir. Ama hüsnü zan öne çıkacak. Özellikle Müslüman bir toplumda yaşıyorsan, birçok Müslüman azınlıktır bu camia, o zaman salamı yayınlar, yay yayacağız. E bir de e, yasak salamlar. Ne zaman salam verilmez? Bir tane ihramda telbiye getiriyor. Hacı gitmiş yani Umre'ye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor ki sen gel selamun aleyküm. Adamın telbiyesini kesiyorsun. Bu mekruhtür. Yasaklanmıştır. İkincisi ders halkalarında salam vermek mekruhtür. Yani şimdi bir tane bir ders yapıyoruz. Bir talebe girdi geç kalmış içeriye selamun aleyküm. Bu mekruhtür. Almasak da onun salamını bizim üzerimize alimler diyorlar bir vabal yoktur. Onun için telebe derse girdi. Ders halkasına girip oturacak. Çok şey olsa yanındakine selamun aleyküm. Alçak sesle verir. Ondan sonra ders bittikten göre kakar selam verir. Tokalaşır. O ayrı meselede. Önemli olan ders halkasına geldi Selam vermek mekruhtür. Uykuda olan yani uyku basmış bir tanesi selam vermek mekruhtür onu. Yani bir tane uymuş. Selamun aleyküm onu uykudan uyandırıyoruz. Yen böyle gözü gidiyor, gelip salam verir esas. Baktın bir tane böyle gidiyor, gözünü açıyor, kapatıyor, salam verme ona. Mekrültür onu. Yen de bir tane yemek yiyor. Böyle ağzında yemek tıkanmış, sen gelip şuna selamu aleyküm adamın şey, salam verme, mekrültür ona alimler demiş. Yen de bir tane bakıyorsun, elini kapmış dua ediyor. Camide yani durmuş böyle oturduğu yerde, öyle bir doğadadır sen gelip selamu aleyküm onun duasını yapıyorsun, kesiyorsun. Alimler, Burayı da karahiyet görmüştü. Cuma hutbası asnasında salam mermek nedir? Mekruhtur. Yani imam cuma hutbası veriyor. Sen geldin selamun aleyküm. Namaz, sünnet namazını Resulullah diyor ki Allah'a e, sünnet namazını azile kılın. Arkadaşın konuşursa, süs desen ona cuma iptal olur. Onun için salam verip eğer veren olsa bir tane cahillik yaptı, girdi selamun aleyküm. Ver, ver, ver, ver, vermek e, senin üzerine vacip değil. Evet. Bir tane azan veriyor, muazzimdir, sen ona salam ver. Bu da mekruhtur. Ya yani kamat veriyor, ona salam vermek mekruhtur. Yani bir tane tuvalettedir, ihtiyacın gideriyor, ona salam vermek mekruhtur. E şimdi tuvalet dersen zaten dersin nasıl bir tane tuvalette Eskiden öyle değil. Tuvalet, her yerde tuvalet açıldı. Bizim bir arkadaş Pakistan'a gitmiş, yeni, demiş, Arapça'da biraz çak bir kelime geliyor. yolda şehirler arasında otobüs durmuş. Adı otobüs tabii. o otobüsü görsen şimdi aklına bizim koç moç şirketi gelmesin. Adı otobüs, durmuş inmişler, demiş ayni hala, yani hala nerededir? Hala Arapça'da açık yer, o da demiş arzullah kullu hala, her yer haladır, nerede otursan otur. O namayı zannetmiş alay edir ona. Halbuki öyledir. Hep, o ülkelerde hala öyledir yani. Demek ki eskiden birden oturursa, yanından geçiyorsun ihtiyacını görürse, tabi şütründe oturmuşsa duvarın arkasında salan vermek ona Edine bir kadına salan vermek dedik mekruhtür. Eğer o fitneye sebep açıyorsun. Genç kadına. Yani salan vermek mekruhtür. Bir de masiyet ehline. Masiyeti işliyorlar. Adamlar oturmuş içki içiyorlar salam vermek. Mekruht vuralara. Yani adam şarkı dinliyor, böyle almış onu. Ee, Müslüman babası, yani bilmem nesi. He? Yani gözünden de koy, ciletçiler cilet vururlar, sen de onlara salam ver. Mekruht. Yani bir tane böyle dalmış. Bilmem nedir o başkaları böyle. E, böyle. Tamam. He, yok, bazı şarkılar var. insanı alır götürür, sanki götürür, içkiden daha kötü. İbinteym'e diyor ki şarkı, ve müzik bazen insanı e, yani insan kendi halini görse halbuki İbn Taymi o zaman da istiyor desin video onu diyor kendi haline sonradan baksa kendi haline güler e bu halde ehli masiyette salam vermek e, mekruhtür hele özellikle alimler vermemeleri lazım ki onlar da bir nefret olsun evet salamla ilgili dört tane mesele kaldı onunla da dersleri bitiririz bu da salamın destekleridir. Zaten dersin içinde işledik sadece toparlamak için. Birinci musafaha. Dedik nedir? Bu salamın destekli içindir. Musafaha güzel bir şeydir. Ee, bir de muanaka. Muaneke nedir? Sarılmak. Sarılmak. Sarılmak sünnette var mı? Sünnette Resulullah emrediyor. Dür ne yaparım? Hristiyanlar eğiliyorlar, sahaba gelip soruyor. Biz diyor tokalaşırız Resulullah diyor. Musafaha yaparız. He? Bu bizim sünnetimizdir. Sarılma İslamiyet'te nerede var? Bir tane seferden gelirken. Yani her gün ben seni gördüm sarılmak bu sünnetten değil. Bunu biz yapıyorsak da sünnetten değil. Mesela ben seferden geldim. Yani bir hafta yok uyudum Bir hafta sonra gördük, seviyoruz birbirimizi, sarıldık. Ama her gün geldiğimde her zaman sarılmak ama her gün geldiğimde, bak Muhammed kardeş şimdi gitti, ebde saldı geldi, selam verdi, tokalaştık bu olur. Her tek kade bir olur. Ama her gün geldiğimizde sarılmak olmaz. Bir dene seferden geldi sarılır. Eylül giderken bir dene sefere gidiyor sarılmak, o da sünnetten değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderirken liderleri, kumandalarını bir dene davete yolculuk yaparken ee, tavsiye duyurdu ona, duasını yapıyordu, sonra tokalaşırdı onunla. Sarılmıyordu ona. Sarılmak sadece bir deneni görmemekten e, şey. Bir de öpmek. Sarılmakla öpmek. Öpmek sünnetten değil arkadaşlar. Maç, muç yanlardan öpüyor. Bu bizim dinimizden değil. Sünnette yoktur. Bu İslam dininden de değil. Bu sonradan eklenme bir şey. Güzel bir şey de değil. Bunu sahabe soruyor, Resulullah kabul etmiyor. Diyor ki biz tokalaşırız. Yani musafaha yaparız. Tokalaşmak var mı Türkçe'de Var. Ha, musafaha, tokalaşma var. Ama öpüşmek yoktur. Yani yanlardan öpüyorlar böyle. Yani Araplar burunlarından olmaz. Öpüşme yoktur. Ama İslam'da ne var? İslam neye izin vermiş? Büyüğün elini öpmeye izin vermiş. Baba, anne, alimlerin elini öpmeye izin vermiş. Çocuğu öpmeye izin vermiş. Ama kadın kadını erçe erçeği öpmeye izin vermemiş. Ama erçek kadını hele o haramdır. Çünkü bilirsiniz musafaha kadınla bile haramdır. Elinevi kadınla. Yani nikahın hangi kadının üzerine gelirse haramdır. Hatta o baldız olsa, baldız mı Düzler hanımının eşi haramdır. Çünkü o geçici nikahı iptal olmuş baldızın. Hanımın öldü baldızın nikahı otomatik yanca yüz haramdır kimin haramdayım dokalaşabilirsin nikahın düşmez. Halan, teyzen vesaire. Yani şeytanın atacak kapısı yoktur. Kapanmış. Evet. Onun için e, takbilde bir kısım arkadaşlarımız bir el, el öpmeye falan çok şey yapıyorlar. Hayır. Bunu İslam alimlerimiz cevaz vermiştir. Bunun yeri vardır. Ama kim illa ki bazı alimler var illa elini öpmesen saygısızlıktır. Bunun da aslı yoktur sanatabildim mi? Bunun da aslı yoktur. Ama adet ürf, ürf usul fıkıhta yeri var. Bir toplumda ürf böyükün eli öpülürse, öpmesi güzeldi. Burada bir notta düşüyorum. Eli öptün başına koymak bu caiz değil. Alimler diyorlar. Neden? Çünkü başa koymak nedir? Aslında bunun esprisi sücdeden almaktır. Hem öpürsün hem onu sücde yapıyorsun. Eskiden öyleymiş. Şimdi sücde yapamıyorsun. Elini kaldırıp Eline sücde yapıyorsun. Budur elini öptün başına koydun eline sücde yapmakta. Bu bizim toplumda yerleşmişse de maalesef ama bu caiz değil. Bunu da hemen yapan illa son sücde yapıyorsun demiyoruz. Da. Ama ne diyoruz bunu kaldırmak için nasıl bu yüzlerce senede yerleşmiş bu da böyle bir iki senede kalkmaz. Ama biz hükmünü söyleyelim ama hüküm vermeyelim. Vermiyoruz. Ama düz bu hoş değil. Hatta ben çocuklarımı öğretiyorum. Diyorlar baba bizi zorluyorlar. Öpüyoruz ellerini kaldırır başına koyun. siz o zaman kal üzerine yanağınıza sürün. Böyle yapın. Aldatın onları yani. Ya en azından bak çocuklar bilsin yani. İnşallah o bir nesiller bunu bırakıldı. Ellerini öp tamam başa koyma gerek yoktu. Çünkü başa koymak şücreden almıştı. Evet bu da öpmekle ilgili. Ee, bir de kıyam var kıyamla ilgili. Salam, merdim mesela ayağa kalkmak. Bunda da e, ifrat tefrit olmuş. Bunun da kıran kırana bizim alimler de, dört mezhepte de bunun üzerine bayağı çoklamışlar. Ama bunun kısa yolu ayağa kalkmanın bir mahsuru yoktur arkadaşlar. Çünkü hadiste diyor ki, kim isterse kibrinden dolayı ayağa kalksın, kalksın onun için yani ee, şimdi ben, e, e, e, ben önemli bir insanım benim ayağıma kalksılar diye onu isterse o e, e, ataşla müjdelenmiştir. Azapla müjdelenmiştir. Ama e, adette örfe kalkmak var ise bunun bir mahsuru yoktu. Onun için bazı arkadaşlar bizim çok saygısızlık yapıyorlar. Örfte var. Birilerine girdiği içeriye herkes kalkıp tokalaşıyor onunla salam veriyor. Çok güzeldir Değil mi? Güzel değil mi? Güzeldir ama bir tane kalkmıyor oturduğu yerde hoş geldin diyor bu bazıları bunu terbiyesizlik sayar bazı saygısızlık sayar vs. ama bunun bir mahsuru yoktur yani senin bir misafirin geldi ha hoş geldin buyrun otur olur mu bu olmaz bizim adetimizde öyle bir şey yoktu onun için İslam'ı kötü göstermeyelim ayağa kalkmanın bir mahsuru yoktur arkadaşlar kalkabilirsin karşılayabilirsin misafirini kapıda saygı gösterebilirsin, kapıya kadar yolcu edebilirsin. Bunların hiçbir mahsulü yoktur. Ama kim? Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girerken ashab ayağına kakıyordu. Resulullah diyor, Hz. İsa gibi beni ilahlaştırmayın, ben Allah'ın Resulüyüm ve Orada bir fitnenin önünü kesiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilahlaştırma meselesini. E burada ne ya var? Bir Müslüman gelmiş sana salam veriyor, sen onun ayağına kalkmıyorsun. Valla nedir ben Resulullah nehyetmiş? Hayır. Bu sen zannediyorsun. Bunu hiçbir alim söylememiş. Ama bunu hadisi okuyup eliyeti olmayan, kendisini alim yerine koyan evet bu fıkhı çıkartabilir. Hiçbir alim ayağa kalkmayı söylememiş. Bir mahsuru yoktu. Kalkılabilir şey olabilir. Bir mahsuru yoktu. Bir de en son kaldı istiizan meselesi. izin alma meselesi. Kapıya geldin. Mesela bu kapı açıktır. Ha? Geldin kapıyı çaldın. Kapı selam İşte selam aleyküm. Selam aleyküm, aleyküm. Üç kere selam verirsin. İçeriden sana izin gelmedi. Çıkıp gidersin. İçeri girme hakkın yoktur. Bunu ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretmiş. Bu da istiğizandır. Bir de misafir geldi. Selam aleyküm ben misafirim. Ev sahibi eğer müsait değilse kusura bakma müsait değilim. Sen gönül hoşluğuyla döneceksin ayette diyorum. Eğer deseler size dönün dönün. Bu daha sizin için hayırlıdır. Bunu çok insan da anlayamıyor maalesef. Ya ben gittim adam kavdu beni içeri almadı. Ya belki müsait değil. Bunu Allah izin vermiş. Anlatabildim mi? Evet bu da selamla ilgili meselelerdir. Ee, salam arkadaşlar çok önemli meseledir. Salam Allah u Teala cennet ehlinin neydi? Tahiyesidir, semboludur. Onun için biz bu, bu salam meselesini canlandıracağız, o yaşayacağız. Ne için? Bunu bu bu kadar dersini niye yaptık biz? İmanın bir şöbbesini işleyelim. Bak ne kadar fazileti var salamın. Hatta cennete girmezsiniz salamı yaymazsanız. Konuç salamı arkadaşlar ne yapacağız yapacağız, yazacağız Ha, salamla ilgili bütün meseleleri ben burada aldım. Hayır, önümde bazı notlar vardır alamadım, söyleyemedim. Yine. Atladım. Vaha önümdekinin haricinde de bir sürü salamla fıkıh kitaplarında mesele var şu anda. Ben onu yine işleyemedim. Bir kısmını unuttum, bir kısmını zamandarlığından ama biz ana çizgisiyle bir salam meselesini çizdik. Aslında salam meselesiyle bugün de ki özel doktora tezleri var. Onlara baksan bir sürü. Salam o kadar önemlidir. Namazı da salamla bitiriyoruz. Bak namaz neyle bitiyor? Salamla namazdan çıkıyorsun. Yani salam arkadaşlar çok önemlidir. Allah bizi salam verenlerden en güzel şekilde alanlardan, salamı yayanlardan salam ehli eylesin. Bu dünyada salam ehli ki odun dünyada da salam ehli olan. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salat ve selamu ala seyyidil mursalin nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.